Vb. İslam dini vb. Muhammed sallallahu aleyhi ve sallam ve Nebiyya. Çok değerli kardeşlerim ve kıymetli misafirler, bizler internet üzerinden seyreden ve dinleyen kardeşlerimiz, Allah Subhanahu ve Taala'nın rahmeti, bereketi mağfireti ve selamı sizlerin üzerine olsun ve selamu aleykum ve rahmetullahi ve barakatuh. yine bizleri böyle hayırlı bir gecede kelamların en güzeli olan Allah'ın kelamı olan Kur'an'dan istifade edebilmek adına bir araya toplayan Alemlerin Rabbi olan Allah Azza Ve Celle Hamdolsun ve yine bizim hem dünyamızı hem de okbahımızın saadetini temin etmek maksadıyla gönderilen Kur'an ayetlerinden istifade edebilmek için gayret gösteren kardeşlerimiz olan sizlerden de Allah Azza Ve Celle razı ve memnun olsun. Dostlar bildiğiniz üzere. Geçtiğimiz hafta Bakara Suresi'nin 148. ayet-i kerimesini işlemiştik. Ve şundan hususiyetle bahsetmiştik son olarak. Hatırlayınız lütfen. 148. ayet-i celileyi tayyibe hususiyetle hayırda yarışmak üzerinde durmuştu. Yani ayet-i kerimede Allah Subhanahu ve Teala ''Müminlerin hayırda yarışmasını telkin.'' buyurmuştu. ''Yarışın hayırda, hayırlı ameller işlemekte birbirinizle yarış içerisinde olun.'' buyurmuştu Allah Azza ve Celle. Ve biz de bu ayet-i kerimenin üzerinde hakikaten fazlasıyla durmuştuk. Uzun uzun rivayetler aktarmıştık sizlere. Ve belki de akıllarınızda kalan o örneklerden bir tanesi de hiç şüphesiz Nesibe Hatun'du. Allah ondan razı olsun. Hayırlı amellerde yarışmanın öncülüğünü göstermiş ve bizlere misafir olmuş ve bizlere hayırda nasıl yarışılır onu anlatmıştı Nesibe i Hatun. Uhud'da göstermişti hayırda öncü nasıl olunur. Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sualinin üzerine ne demişti Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam? Düşmanlara karşı kim kıyam edecek? bunun üzerine sağına soluna bakmadan kıyam etmenin gerekliliğini, hayırda yarışmanın örnekliğini Nesibe Hatun misafir olmuştu da o anlatmıştı bize. İşte 148. ayeti Celile-i Tayyip'e hususiyetle bu mevzunun üzerinde durdu ve bizler de bunu anlatıma gayreti içerisinde olmuştuk geçtiğimiz hafta. Bu hafta rahman 149. ayeti kerimeden Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ben tabi evvela ayeti i bildiğin üzere tilavet edeceğim. Ardından da inşaAllah anlamaya, anlama gayreti içerisinde olacağız. Dostlar ayet-i kerime şöyle, Aslautu billah, وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْ تَفَوَّلْ لِوَجْهَكَ شَدْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ وَمَا بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ Nereden yola çıkarsan çık, namazda yüzünü mescidi haram tarafına çevir. Bu emir, bu buyruk, Rabbinden sana gelen bir emir ve gerçektir. Biliniz ki Allah yaptıklarınızdan habersiz değildir. Şimdi kıymetli dostlar, bu ayeti Celileyi i özellikle üzerinde durma gayreti içerisinde olacağımız iki tane husus var. Ayet-i Kerime dikkat buyurduysanız dostlar şöyle bitti. Allah sizin yaptıklarınızdan gafil değildir. Vallahi ağır bir ayet. Subhanallah. Konuşacağız birazdan. Yüklü bir ayet. Yüklü bir tabir. Belki biz bir iki saniyeyle daha da az bir zaman dilimiyle ifade ediyoruz ama ağır. Onun öncesinde ise hemen bir link kuruyoruz, bir bağlantı var. Allah Azza ve Celle özelde belki mescidi harama doğru dönme talebinde bulunuyor iman edenlerden. فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ Mescidi harama dön diyor Allah. Ve Müslümanlardan diyor ki, ''Bakınız bu Rabbinizden size yönelik bir talebidir.'' ısrarla hususiyetle altını çiziyorum bakınız. Bu Rabbinizden size gelen bir emirdir. Rabbinizin sizin amellerinize yönelik bir hitabıdır. Allah azza ve celle sizden bu meseleye dair şöyle şöyle yapmanızı istiyor. Talep bu. Ayeti aynen tilavet ettim. Bu Rabbinin hak olan bir emridir buyuruyor Allah azza ve celle. Bu özel de mescid Haram'a dönmekle ve yönelmekle alakalı. Ama genelde ise bu Allah Subhanahu ve teâlâ'nın bütün taleplerini kapsayıcıdır. Doğru mu dostlar? Evet. Yani Allah Azza ve Celle bizden dünyamızın ve okbağımızın saadetinin temini için emirler ve yasaklarla hayatımızı düzenledi. Doğru mu? Bizden bir şeyleri yapmama noktasında emir buyururken, bir şeyleri de yapma noktasında emir buyurdu Allah. Zinaya ve la zina buyurdu Allah. Zinaya yaklaşmayın dedi Allah. Öbür taraftan da fahkum beynehum bimâ enzel Allah. Allah'ın hükümleriyle hükmet onların aralarında dedi. Görüyoruz ki hayat, bizim hayatımız Allah Azza ve Celle'nin bize yönelik hitaplarıyla alakalı. Yapın ya da Yapmayın. Doğru mu dostlar? Şimdi Allah Azza ve Celle Öncelikle şuradan alalım Mevzuyu isterseniz, yüksek müsaadenizle Allah Azza ve Celle Yaptıklarınızdan Gafil değildir. Ve Allahu bi gafilin Amma te'amelun Ne demek? Bizim Sokak jargonuyla söyleyeyim Allah Azza ve Celle sizi 7-24 gözetliyor demektir. Doğru bir ifade mi kıymetli kardeşlerim? Evet. Gafil değildir Allah. Çünkü Allah Azza ve Celle uyumuyor. Allah Azza ve Celle dinlenmeye çekilmiyorsun Mahaşa. Allah Azza ve Celle kulunun yapmış olduğu, yapa geldiği her bir ameli biliyor ve yaptığımız amellerden Allah gafil değildir sizi gözetleyen 7-24 saat kontrol eden bir kameranın karşısındaki davranışınız, sulukunuzla sizi gözetlemeyen bir yerdeki davranışınız bir olur mu? Olmaz. Vallahi bu ayeti, bu ifadeyi de Subhanahu ve taala boşuna serdetmedi. Beyan buyurmadı Allah Azza ve Celle. وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلِنَ عَمَّا تَعْمَلُونَ <gülüyor> Allah'ı yaptıklarınızdan habersiz zannetmeyin. Size beş saniye vereyim dostlar. Elinizin aranızı alın başınızı bir düşünün. Eğer ki Allah yaptıklarımızdan habersiz değilse ve biz günah işliyorsak bunun adı nedir biliyor musunuz söyleyeyim size? Cüretkarlıktır. Doğru söyledim mi? Vallahi öyledir. Erki Rabbimin beni gözetlediğini biliyorsam, ben buna iman ediyorsam ki öyle değil midir? Biz din gününün bize mutlak manada geleceğine iman etmiyor muyuz? Ona biz Elhamdülillahi Rabbil Alamin. Rahim. Din gününün maliki diyoruz. Başka o gün kimsenin sözü geçmeyecek Allah'tan başka. Biz ona iman ediyoruz. Böyle bir günde de Allah Azze ve Celle bizi yaptıklarımızdan da hesaba çekecektir. Bunu bilen, idrakinde olan ve buna koşulsuz iman eden bizler bile bile Allah Azze ve Celle'yi gadaplandırıyorsak bunun adı Türkçe'de cüretkarlıktır. Çünkü Allah gafil değildir. Gafil olmadığını bize beyan buyuruyor. Diyor ki bakın ben sizden bir şey istedim. Bu Kabe'ye yönelip namaz kılmak belki. Ama Allah başka şeyler de istiyor bizden. Diyor ki bakın sizden bir şey istiyorum. Hemen ardından da ayeti şöyle bitiriyor Allah. Ben gafil değilim. O ameli istediğim gibi mi yaptın? İstemediğim gibi mi yaptın? Benim nazarında malum. Ben biliyorum. Allahu akbar. Varın, gelin siz tasavvur edin ve betimleyin zihninizde. Basit değil ki vallahi. Ben şimdi size bir ayet okuyacağım inşallah. Vallahi bu ayet, ayete başlarken ilginç olması karşımızda arz-ı endam ediyor. Dostlar, Allah azza ve Celle niye yemin ediyor? Allah Subhanahu ve Teala çok şeylere yemin ediyor. Doğru mu? Örneğin, Güneşe yemin ediyor Allah. Öyle değil mi? وَالْشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَالْقَمَرِ اِذَا اَتَلَاهَا Allah Azze ve Celle zeytine yemin ediyor. Öyle değil mi? İncire yemin ediyor. Hatta لَا اُقْصِمُ بِهَذَا belad. Allah belede yemin ediyor Mekke'ye. Allah azza ve Celle asra yemin ediyor. Ama Allah azza ve Celle kendi zatına Kur'an'da çok az yerde yemin ediyor. Allah'a Ekber. Bir kere bir, Allah yeminle başladıysa, bir şeye kasem ederek başladıysa ayetin azametini anlatmaya yeter. Yeminle başlıyor çünkü. Hele bir de Allah azza ve Celle bu yeminini kendi zatı üzerine yapıyorsa, varın gelin siz tasavvur edin. İşte o ayetlerden bir tanesi. Zikredeceğim inşallah. Ayet şu. Esnafı billah. فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ اَجْمَع۪ينَ amma كَانُوا يَعْمَلُونَ Allah'u akbar. Ayet şu. Rabbinin zatına yemin ederim ki biz onların hepsini yaptıkları bütün amellerden hesaba çekeceğiz. Allahu Allah Bütün amellerden. Ola nas'alannahu ecma'ina amma kanu ya'malun. Amma bütün yaptıklarından hesaba çekeceğiz. Öyleyse bu ayette bir link kuralım. İstiram ediyorum. Ama Allahu bi amma ta'malun. Eğer ki biz inanıyorsak ki iman ediyoruz. Şüphesiz iman ediyoruz ki Allah azza ve celle gafil değildir. Öyleyse bizi amellerden de hesaba çekecekse biz ya Allah Azza ve Celle'nin amellerine muvaffakat göstermiş olacağız ya da muhalefet. Vallahi akibet belli ya cennet ya da cehennem Allah muhafaza. Onun için muvaffakat ve muhalefet. Bu ayet bize bunu öğretsin. tefsirul Furkan'ın bu geceki azı bu olsun. Bu ayeti tilavet ettiğiniz zaman evinizde ha, Allah Azza ve Celle benden bir şeyler istedi. Bazen işlerimizi farz kıldı, bazen haram kıldı. Bazılarına dedi ki buna yaklaşmayın. İşte bizim imtihanımızın merkezinde de bu yatıyor. Örneğin ben hep aklıma gelir. Muvafakat ve muhalefet. Allah'ın emirine ve talebine muvafakat ve muhalefet. Bu mevzuyu anlattığım zaman aklıma aynanın tepesindeki okçular gelir. Kim o okçular? Dostlar siz söyleyin. Sahabe, doğru mu? Resul Aleyhissalatu Vesselam'ın terbiyesinden geçmiş sahabeler. Ama muhalefet ettiler mi? Nam, ettiler. Allah'ın Resulü Aleyhissalatu Vesselam ne dedi? ''Ak babalar Müslümanları yediğini görseniz inmeyeceksiniz.'' dedi. Resul Aleyhisselatü Vesselam işte şimdi okuduğumuz ve incelediğimiz ayette olduğu gibi bir talepte bulundu Müslümanlardan. Yerine getirilmesini istediği bir talep. Dedi ki ''Ak babalar bizi yese Müslümanların etlerini lime lime ettiklerini görseniz aynen tepesinden inmeyeceksiniz.'' Emir bu. İndiler mi? İndiler. Ne yaptılar? Muhalefet ettiler. Neye? Allah Azza ve Celle'nin emrine. Ama Allah böyle istemiyor. Toba i̇stiğfar ettiler sahabeler toptan değil mi? Uhud'da 70 tane sahabeyle bedel ödediler. Aynı tepesinden inmekle. Ama bunu istemiyor Allah bizden. Bakara suresi 149'u okuduğumuz zaman bu gelsin aklımıza. Allah bizden, yaptıklarımızdan gafil değil ise emrine muvafakat göstereceğim. Ala aynina ve raksina diyeceğim. Semi'na ve ata'na diyeceğim. Bunu istiyor Allah bizden. Ben size bir sahabe misafir edeyim de o anlatsın. Kimi biliyor musunuz? Öyle essiz bir teslimiyet, emre muvafakat ameli ortaya koyuyor ki Allahu u Ekber, muhteşem. İşte bu ayeti öğretecek bize sahabe misafir olup. O sahabe kim? Muhacir İbni Ziyad radıyallahu anh. Peki kim? Rabi' İbni Ziyad'ın kardeşi. Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam Ebu Musa el-Eş'ari'nin komutasında bir seriyeye gönderir onları. Tarih kitaplarında çok sık adı bilinen büyük bir savaş değildir. Ufak bir seriyedir. Ebu Musa el-Eş'ari onların başında komutandır. Varmışlardır subhanallah bir de ne görsünler. Ordu onların beklediğinden çok daha büyüktür. Çok büyüktür. Hiç öyle beklemiyorlardı. Belli ki Müslümanlar dediler ki bu orduyla başa çıkmak çok zor. Ama zafer bizimdir. Ya şehadet, ya da bir izn ile oraya kelimeyi tauhid sancağını dikmek. Müslümanlar için her yol zafer. Aminla. Ama uzatmıyorum. Ramazan ayıdır. Bakınız. Ve Rebi İbn Ziyad gelir der ki. Ashabım, kardeşlerim Oruçlarınızı bozunuz Çünkü eğer dirençsiz kalırsak Düşman sayısı fazla olduğu için Daha çabuk bozguna uğrayacağız Orucuz Orucumuzu bozalım Biraz direnç kazanalım dediğinde Kardeşi Muhecir İbni Ziyad Atılır öne Der ki sen ne dersin Ben kefenimi giydim kefenimi Belli ki gittiğimiz yerden Bu işin dönüşü yoktur müsaade et de ağzım oruçlu varayım Allah'a bozmuyorum orucumu diyor kardeşi Rebi İbni Ziyad'ın abisi ya da kardeşi Muhacir İbni Ziyad radıyallahu anh Rabbi kardeşini komandan olan Musa Leşari'ye şikayete gider der ki bu Musa Leşari Muhacir böyle böyle dedi ben ona orucunu bozmasını söyledim. O da böyle deyince diğer arkadaşları da bozmadı. Hepsi birlikte oruca devam ediyorlar. Birazdan cenk başlayacak. İnan ta katsizliğimizden yenileceğiz belki. Ferman buyur da orucunu bozsun. Buraya bir virgül atın. Şu ayeti biliyoruz değil mi? Nisa 59. Esnavı billah. يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا اَطِيعُوا اللّٰهَ وَاَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاُلِلْ أَمْرِ مِنْكُمْ Allah'a itaat edin. Ey iman edenler! Resule itaat edin ve sizden olan emir sahiplerine itaat edin. Ebu Mus Musa Aleşari'nin oradaki konumu nedir? Emirdir. Söz sahibidir. Müminler, Müslümanlar ona itaat etmek zorundadır. Doğru mu? Eyvallah. Ebu Musa Aleşari gelmiştir. Dikkat buyurun. Demiştir ki, Kardeşlerim, birazdan cenk başlayacak. Rebi İbni Ziyad sizi uyarmıştır orucu bozun diye, ama duydum ki bozmamışsınız. Beni işitin, iyi dinleyin. Ya orucunuzu bozarsınız, ya da bu savaş meydanını terk edersiniz. Alır matarayı, gösterir ki, bakın ilk orucu bozan da benimdir Musa Aleşaribi bozar. Herkes muhacir İbni Ziyata bakar. Çünkü o az önce böyle bir kıyam gerçekleştirmişti. Şimdi mevzuya geliyoruz. Emre itaate geliyoruz. Muvafakat göstermeye geliyoruz. Alır muhacir İbn Ziyad sumat arasını içtikten sonra da Kerim kardeşlerine döner der ki Allah'a yemin ederim ki bilesiniz ki muhacir susadığı için su içmemiştir. Emirinin emrini Yerine getirmek için su içmiştir. Bunu bilesiniz. Allah'a baklar. Mu muhacir susadığı için içmedi. Bunu bilin. İçmemin tek bir gayesi var. Emirim bunu emrettiği için. Hani eti'u Allah'a ve eti'u Resul'a ve ulil emri minkum demiştik. Vallahi... Ben Ayşe radıyallahu anh'ın Bukhari'den, Bukhari'nin rivayet ettiği hadisi de burada çok uygun görüyorum. Biliyorsunuz değil mi? Bukhari'de geçer. Ayşe validemiz der ki Allah ilk muhacir kadınlarına rahmet etsin. Niye dedi bunu? Böyle bir duası var Ayşe validemizin. İlk muhacir kadınlarına Allah rahmet etsin diyor Ayşe validemiz. Sonrasında diyor ki, Nur 31 ayeti celile indiğinde hani onlar örtülerini omuzlarının üzerine salıversinler, vallahi muhacirattan olan bütün kadınlar yoktu ellerinde örtünecek hiçbir şeyleri. Ama yemin ederim ki peştemellerini yırttılar, Allah'ın emrine muvafakat göstermek için başlarını örttüler diyor. Nasıl bir teslimiyet ya, nasıl bir anlayış. İşte Allah Azza ve Celle, toparlıyorum ayeti anlamak için, Allah Azza ve Celle'nin sizin için ferman buyurduğu emir budur diyor Allah ayette. Diyor ki, gafil zannetmeyin Allah'ı. Allah biliyor. Öyleyse biz buradan övdüğümüzü alalım dostlar. Nedir o? Allah Azza ve Celle'nin emirlerine ve nehyilerine muvafakat göstereceğiz. Allah bize azık edinmeyi, edinebilmeyi nasip buyursun inşallah dostlar. 150. ayeti kerimeden inşallahu rahman devam edelim. Ben tilavet edeyim ayeti. Müsaadenizle biraz uzunca bir ayet. Saudubillah. "وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُمَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ ''Evet Rasûlüm, nereden yola çıkarsan çık, namazda yüzünü mescid harama doğru çevir. Nerede olursanız olunuz, yüzünüzü o yana çevirin ki aralarında haksızlık edenler, kuru inatçılar müstesna, insanların aleyhinizde kullanabilecekleri bir delil bulunmasın. Sakın onlardan korkmayın. Yalnız ve yalnız benden korkun. Böylece size olan nimetimi tamamlayayım da doğru yolu bulasınız.'' Şimdi dostlar yine... 149'da olduğu gibi ve Allahu Alem yine Mescid-i Haram'a dönmekle ilgili ayet vardı. İşin bu boyutuyla ilgilenmiyoruz. Daha doğrusu ziyadesiyle zaten izah etmeye çalıştık. Ama bu ayeti kerimenin bizler için öğreti olabilecek bir hususu var. Oraya temas etmek istiyorum dostlar. Allah Azze ve Celle, belki mealin kısırlığından ama ben inşallah onu ifade etmeye çalışacağım. Ayette buyuruyor ki, onlar yani size gelen fevalli vechaka şatr'al mescidi'l haram mescidi harama dönün emrinden sonra diyor ki hemen dönün. Bu emrimi yerine getirin. Yetirin ki size olan size düşmanlık besleyenler hala orata o tarafa onların istediği tarafa dönüyorsanız bunu sizin için delil olarak kullanmasınlar. Bilmiyorum anlatabildim mi? Toparlamaya çalışıyorum. Yani Allah Azze ve Celle Mescide harama dönmemizi istiyor. Sahabelerden o esnada yönlerini o tarafa çevirmelerini istiyor. Diyor ki, hala onların kıblesi olan Mescidi Aksa'ya dönmeyin. Oraya dönmeyi bırakın. Çünkü bu emrimden sonra hala kafirlerle bir ortak paydanız olacak olursa, birileri bunu malzeme olarak kullanabilir. Anlaşıldı mı dostlar burası? Ayetten çıkarabileceğimiz en güçlü azık bu. En güçlü azık bu. Şimdi ifade etmeye çalışıyorum. Açılımını yapmaya çalışacağım inşallah. Bu ayetin tek kelimeyle en büyük öğretisi şu olacak. Bizim saflarımız kafirlerinden ayrık olacak. Biz Allah düşmanlarıyla aynı yerde, aynı safta düzen tutamayız. Doğru mu kardeşlerim? Doğru. Allah bundan razı değildir. Bu ayetinin en güçlü öğretisi bu olacak. Ayrılın onların saflarından. Onlarla bir ortak paydanız olmasın diyor Allah. Ki size birileri bunu delil olarak getirmesin, şunu demesin zimden. Hatırlıyor musunuz? Bundan çoklarca ders önce ifade etmiştim. Yurt dışında bir iş yerinde çalışırken bir Hollandalı kafir bana şu soruyu sormuştu. Dedi ki ben namaz kılmıyorum, şunlar da kılmıyor. Müslümanları göstererek söylüyor. Diyor ki ben içki içiyorum, ben onları içki içerken de gördüm. Ben eroin bağımlısıyım, bağımlı olanların da gördüm. Gelmiş ve beni samimi bulmuş. Namaz kıldığım için aynı şu soruyu sormuştu. Hiç unutmuyorum. Dedi ki, "Onlarla benim aramdaki fark ne?" Tabii çoklarca şey bilen ve hatta en azından okuduğumuzu zannediyoruz ya. Ben o kardeşe o o Hollandalıya o zaman bir cevap verememiştim. Ne diyeceğim? Biz iman yahut da teslimiyeti bu da tartışmıyoruz. O küfürdür, o imandır. Amen ve saddakna. Ama bizim buradan edineceğimiz azık şu, biz kafirlerle bir ortak paydada buluşamayız. Allah bunu ayırmış, kalın kalın çizgilerle ayırmış. Sizin o tarafa dönmenizi istiyorum, onlar o tarafa dönecekler. Onlarla bir safta düzen tutmayın diyor Allah. Vallahi bunu anlatırken, bunu konuşurken, aklıma hep günümüzdeki yöneticiler geliyor. Belki de içim kan ağlaya ağlaya veriyorum bu örneği. Haz almıyorum ha onu söyleyeyim açıkça. İnanın rahatsız oluyorum. Yani Allah azze ve celle safların ayrışmasını isterken, düşünün ya, Allah azze ve celle'nin sıradan bir emrine el alarak anlatıyorum bunu. Allah azze ve celle onlar böyle yapıyor da, ''Bundan sonra, şu an itibariyle ben böyle yapmanızı istiyorum. Sizin onlarla bir ortak paydanız yoktur artık.'' buyuruyor Allah. Subhanehu ve Teala böyle bir tavır sergilememizi istiyor. Ama bugün maalesef, özellikle Mart ayı içerisinde olmamız hasebiyle yine hatırlatıyorum. Suriye devriminin kıyamının 5. Beş, seneyi devriyesini idrak ediyoruz. Müslümanlar 5 sene önce Suriye'de ''Lebbeyk Allahümme lebbeyk'' diyerek kıyametli Suriye sokaklarında. Dediler ki biz artık nizamın sukutunu istiyoruz. Eşap yurid sukutu nizam'' dedi Suriyeli Müslümanlar. Kanlarını, canlarını sadece ve sadece Allah Azza ve Celle'nin dini hakim olsun diye heba ettiler, verdiler. Hal böyleyken, Suriye'de halen bunun mücadelesi devam ederken, doğru mu? Biz sadece zaferi Allah Azza ve Celle'den bekleriz. Böyle bir mücadele ortaya koyarlarken, bugün birilerinin ve bizim başımızdaki yöneticilerin, Allah Azza ve Celle'nin onlarla bir ortak yönünüz olmasın, paydanız olmasın, onlarla, Müslümanların kanını pazarlık etmek pahasına el sıkışmayın derken... ...bugün kafirlerle Müslümanların kanı üzerinden pazarlık yapıldığına şahit oluyoruz. Doğru mu? Vallahi öyle. Hani ortak paydamız olmayacaktı? Hani biz gördük televizyon ekranlarında... ...başımızdaki yöneticilerin Allah düşmanlarıyla aynı safta saf tuttuklarına şahit olduk? Olmaz! bizim onlarla ortak bir paydamızı Allah Azza ve Celle haram kılmıştır olamaz iltimas etmeyeceğiz ki yarın bize delil sunmasınlar Allah hamdolsun bu mikrofonlardan Abu Ghurayb'dan Nur bacımızı anlatmak nasip oldu nida etmişti feryat etmişti Müslümanların kanlarını pazarlığa çıkaran yöneticileri Allah'a şikayet etmişti buyurun size delil Zeynep bacımız da seslendi Suriye'den bize. Dedi ki sizi Allah'a şikayet edeceğim. Başımızdaki yöneticilere seslendi. Ümmeti Muhammed'e seslendi. Onlarla işbirliği yapıyorsunuz. Bizim namusumuzu satıyorsunuzdu Zeynep bacım. Demedi mi? Dedi de mi dostlar? Evet. Halbuki Allah bizden ortak paydamız olmasını istemiyor. Ayrılsın istiyor saflar. Onlar o tarafa dönüyor. Ben artık sizin bu tarafa dönmenizi istiyorum diyor Allah Azze ve Celle. Onun için bu ayeti kerimenin bizlere en büyük örneği, en büyük öğretisi bu olsun. İltimas yok. Vallahi onlardan Allah razı değildir. Tövbe istiğfar etmeden, iman etmeden Allah kafirlerden razı gelmeyecektir. Kafirlerde de biz onlara iltimas göstermediğimiz müddetçe, onların dinine tabi olmadığımız müddetçe bizden razı gelmeyecekler. Bakara 120'de buyuruyor Allah azze ve celle. "Walan tarda ankel yehudu wel nassar hatta tabi amilletuhum." Siz onların dinine tabi olmadıkça Allah onlar sizden razı olmayacak buyuruyor. Ne güzel bu. Yani böyle ben hatırlıyorum nenelerimiz, Allah onlara rahmet etsin, ebelerimiz, babanelerimiz, yaşlı teyzelerimizden bilirim ben. Bakınız, saflar ayrışacak dedim. Kafirlerle olan düzenimiz ayrı olacak. Allah bizim safımızı belirtmiş, onların safını da belirtmiş. İltimas yok. Ortak paydada buluşma gayreti olmayacak. İman etmedikleri müddetçe onlar bize sevimli gelmeyecek. Çünkü Allah ferman buyurmuş. Onlar hep size düşmanlık beslemektedirler. Kim doğru söylüyor? Allah Azza ve Celle. Bir gün hiç unutmuyorum. Benim amcalarım emmi diyelim. Daha doğru bir ifadeyle. Emmilerim 60'lı 70'li yıllarda gitmişler Almanya'ya. Hiç unutmuyorum. Bakınız. Bir yaşlı teyzemin ananemin, babaannemin, köyümüzün yaşlılarından bir öğreti hediye edeceğim size. Gavurlara, kafirlere olan iltiması anlatmak adına. Almanya'dan tabii gurbetçi olanlar bilir, gurbetçi yolu gözleyenler de bilir. Almanca amcalarımız geldiği zaman ilk gece çok önemlidir. Çünkü valizler açılır, hediyeler gelir ondan sonra hiç ömrümde görmediğimiz çikolatalar gelir öyledir onun ambiyansı farklıdır yani yine böyle bir gece hiç unutmuyorum e, açmışlardı valizleri kimilerine elbise ve orta yere de orada hazır bulunan haziruna ikram etmek üzere çikolata getirmişlerdi bölmüşlerdi böyle tabi buna bazen benim yer yer aklım eriyor ermeyenleri de böyle telafi ediyoruz rivayet yoluyla İkram edildiğinde ebelerimiz, teyzelerimiz, oradaki yaşlılarımız şöyle demişti, ''Kuzum, bu çikolatayı sen gavurdan mı getirdin?'' ''Evet, Almanya'dan getirdim. Ben yemeyim kuzum. Ona gavur eli değdiyse, ondan hayır gelmez.'' Vallahi on ciltlik tefsir izahına mukabil bir ifade. Burada tabi çikolatanın haramlılığını Yenmeyeceğini tartışmıyoruz Sadece size anlatmaya çalıştım. Ne biliyor musunuz dostlar? Refleks Gidip kucak açmak yerine o hoş geldiniz Sefalar getirdiniz Kafirlere iltimas etmek yerine O İslam'dan aldığı Kültürle diyor ki dur Ben böyle görmedim Onlarla bizim aramıza Allah Ayırdı Onlardan bize hiçbir zaman hayır gelmedi ki çikolatasından gelsin. Anlayış bu. Ayet var. Esnavzubillah. وَلَا تَرْكَنُوا اِلَى الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارِ Zalimlere meyletmeyin ki size ateş dokunmasın. Biz ise bugün meyletmeyi bıraktık. Subhanallah. Başımızdaki liderler, ümmetin başındaki yöneticiler, Müslümanların kanını satmak pahasına onlarla pazarlık yapıyorlar. Allah azza ve celle bizlere idrak ihsan etsin inşallah dostlar. Şimdi bu ayetin azını söyledim. İltimas yok, ortak payda yok ve Allah azza ve celle'nin düşmanlarına refleksi öğretiyor bu ayeti kerime. Allah azza ve celle o tarafa dönün diyor. Allah azza ve celle'nin emri gereği yüzümüzü Allah'a döneceğiz. Allah'ın düşmanlarına değil. Şimdi bu refleksi anlatmak adına Üstad Necip Fazıl'dan bir şey anlatmak istiyorum. Tabi hazır cevabıyla meşhurdur, malum birisidir ama hakikaten öğrencisine muhteşem bir Allah düşmanı refleksi öğretiyor. Bunu anlatmak istedim aslında. Bir gün Üstadın öğrencilerinden bir tanesi rüya görür. Uyanır uyanmaz da üstadına koşarak gelmiş. Demiş ki üstadım hayırın karşı gelsin ama ben demiş çok acayip bir rüya gördüm. Söyle bakalım evlat ne gördün? Demiş ki ben tabi bu arada parantez açalım. Necip Fazıl Üstad iyi sigara içermiş. İyi içermiş yani. Hatta birçok resminde sigarasız bir resmi yoktur. İyi içermiş Necip Fazıl'a dönüyorum tekrar. Demiş ki "Üstadım rüyamda şunu gördüm. Bütün bitkiler ve otlar, bitkiler ve otlar Allah azza ve celle'ye mutlak manada secde ediyorlardı. itaat ediyorlardı." diyor. Hikmetinden sual olunmaz. Ama diyor bu otların içerisinde tütün Allah'a secde etmiyordu ya." diyor. Tütünün diyor Allah'a secde etmediğini gördüm diyor. Tam da üstad o arada o anlatırken canı sigara çekmiş. Sigara yakacak öğrencisi bir şeyler anlatıyor. Aslında e, öğrencisine de kafirlerle alakalı bir refleksi öğretmek durumunda. Böyle deyince demek ki tütün Allah'a secde etmedi ha. Vay kafir vay demiş. Bunu yakalım gitsin demiş. <gülüyor> Hem sigarasını içmiş hem de öğrencisine kafire karşı nasıl bir refleks ortaya konur, bunu anlatmış. Kafir, öğrencisine demiş ki kafir, bu, yani önemsiz bir şey yakarız ya, aynen bunu anlatmaya çalışırken, tabii kıvrah zekasıyla da, sigara ihtiyacını da bu manada gidermiş üstad. Ama kardeşlerim, bunun ardından ben inşallah, Allah Azze ve Celle'nin düşmanlarıyla, yan yana gelmenin onlarla içli dışlı olmanın korkusunu taşıyan bir sahabe anlatacağım inşallah. Sahabenin duası aslında meşhurdur. Açınız Usdulga'ya bakınız. İsabeya'ya bakınız siyer kitaplarına. Orada anlatılır bu sahabe. Adı Asım bin Sabit radıyallahu an. Bu sahabe aslında duasıyla meşhur olmuştur. Yazın bu sahabeyi İnanın bu duasına şahit olacaksınız. Onun tek bir duası vardı biliyor musunuz? İman dairesine dahil olduktan sonra ellerini açtı Rabbine. Dedi ki ya Rabbi ben öyle bir yerden geldim ve sana iman ettim ki bana bir daha Allah düşmanlarını ellemeyi onların da benim bedenimi ellemesini nasip etme. Allahu akbar. Bunu tutun aklınızda. Tekrar edeyim mi? Edeyim mi? Duası şu. Diyor ki: "Ya Rabbi, ben öyle bir yerden geldim ki onların çirkefliğini biliyorum. Düşmanlığını biliyorum. Azılı olmalarını biliyorum. Ya Rabbi, bana onların dokunmasını benim de onlara dokunmamı nasip etme." Duası bu. Klişe bir dua. Asım bin Sabit radıyallahu an daima yapıyor duayı. Uhud dönüşü, Medine'de Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselama Adel kabilesinden, köyünden birileri gelir. Dikkat edin lütfen. Ve ben bunu anlatırken de siz kafirlere, Allah düşmanlarına iltiması böyle aklınızda deveran ettirin. Gelirler Allah'ın Resulü'ne derler ki, ya Rasulallah bize dini öğretecek bir hayat gönderir misin? Allah'ın Resulü hayhay hay der, göndereyim. Size heyat göndereyim. Hayatın başına da Asim bin Sabit'i tayin eder. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Medine'ye çıkmışlardı ki onların asıl maksadı dini öğrenmek falan değil. Mekkeli müşrikler Medine'den onlara iade edilecek her bir rehine için çok para vaat etmişler. O heyetin komplesini rehin aldılar. Bunu fark eden Asım bin Sabit radıyallahu an hemen mevzi alır ve onlarla çatışmaya başlar. Oradan bir ses yükselir. Der ki Asım'a, bak bizim derdimiz seni öldürmek olsaydı öldürürdük yolda. Bizim derdimiz para kazanmak. Gel bize teslim ol seni müşriklere teslim edelim. Asım bin Sabit'in cevabını söyleyeyim mi dostlar? <gülüyor> Özür diliyorum. Asım bin Sabit Allah'a yemin ederek başlar cümlesine. Allah'a yemin ederim ki bilesiniz ki Asım kafirlere asla teslim olmaz. Asla. Sizinle kanımın son damlasına kadar mücadele ederim ama Asım size teslim olmaz. Bunu bilesiniz. Çıkarır okunu, yayına gerer ve atmaya başlar. Asım bin Sabit onlarla cihat etmeye başlar. Atarken de Asım'ın ağzından şu cümlecikler mısra mısra dökülür. Der ki ölüm hak. Hayat boş ve geçicidir. Mukadderatın hepsi başa gelicidir. İnsanlar er ya da geç... Allah'a rucu edicidir. Eğer ben sizinle çarpışmayı bırakacak olursam, size iltimas gösterecek olursam, benim anam beni yitirsin, benim anam beni yitirsin. İltimas yok. Bu minval üzerine, oklarını atmaya devam ederken, artık ölümün kendisini yakaladığını, hisseden Asım bin Sabit radıyallahu an ellerini semaya kaldırır. Ölecektir artık. Çünkü ölüm oku bitmiştir, yara almıştır ve artık çaresizdir. Teslim olmayacağına dair de Allah'a yemin etmiştir. Bu sefer duasını hatırlayın lütfen. Duasında ne diyordu Asım bin Sabit radıyallahu an Ya Rabbi ne benim bedenime onların dokunmasını nasip et ne de benim onlara dokunmamı nasip et ben onları biliyorum ya Rabbi diyordu ya ellerini kaldırdı semaya Allah'ım dua aynen böyle Asım bin Sabit'in Allah'ım günün başından beri ben senin dinini korumaya çalıştım şu günün sonunda da sen benim bedenimi Allah düşmanlarından koru ya Rabbi. Onların benim bedenime el sürmelerine müsaade etme ya Rabbi. Benim bedenimi onların elleriyle kirletme ya Rabbi. Ben onlarla içli dışlı olmak istemiyorum ya Rabbi. Düşünebiliyor musunuz? Ben size bir soru sorayım hazırım siz cevap verin. Ya ölmüş bir kimsenin cesedinin üzerinden bir şeyleri kurgulaması ne kadar mantıklı ya. Hı? ya. Ölmüş gitmişsin, öldükten sonra senin cesedini burnunu kesmişler, kesmemişler. Çok bir şey değişir mi? Sen öldükten sonra vallahi değişmez. Ama Asım bin Sabit'in duasıdır bu. Ya Rabbi onlar beni bana el sürmesin. Benim bedenimi onlardan koru Ya Rabbi diye dua etti. Bakınız isabeye, siyah kitabında anlatılır. Ne olsa iyi, şehit düştükten sonra Asım bin Sabit'in ne hikmettir cesedinin üzerinde arılar topluluğu oluştu. allah Ekber. Açınız, Asım bin Sabit yazınız, parantez içerisinde şunu görürsünüz. Arılar topluluğunun bedeni koruduğu sahabe müşrikler Allah düşmanları Asım bin Sabit'in cesedini el süremediler. Öyle olsun istedi çünkü. Benim Allah düşmanlarıyla işim olmasın istedi çünkü. Onlarla benim bir ortak paydam yok çünkü ben onları biliyorum dedi. Allah azza ve celle bizlere böyle anlayış ikram buyursun dostlar. Allah Allah düşmanlarıyla dini pazarlığa pazarlık için oturanlardan eylemesin Allah bizi. Tabii bu hassasiyeti anlattıktan sonra e, Kerim kardeşlerim ayeti kerime şöyle bitiyor. Diyor ki böyle bir durumla karşılaşacak olursanız onlardan korkmayın benden korkun. Allahu akbar. Hakikaten bunu yaşıyoruz değil mi? Bugün mevcut statükonun bize bir zarar vereceği endişesiyle hep onlardan yana oluyoruz. Hakkı söylemeye korkuyoruz. Çünkü korkuyoruz ki başımıza bir şeyler gelecek. Ama Allah Azza ve Celle bakınız bize anlatıyor. Bizlere beyan buyuruyor. Diyor ki böyle böyle yapmanızı istiyorum ama muhtemeldir ki böyle sıkıntıları da beraberinde getirecektir. Onun için onlardan korkmayın. Benden korkun buyuruyor Allah. Bu derse hazırlanırken aslında bir rivayet gözüme çarptı. Bunu da Teala ifade edeyim. Tabii çok derinlemesine incelemedim rivayeti. Sadece söz çok hoşuma gittiği için aldım. Yani çok daha dakik bir araştırma yapılırsa komutanın adı, kimle görüştüğü noktasında daha sağlıklı bir malumat elde edilebilir ama Allah'tan korkacaksınız, düşmanlardan korkmayacaksınızı anlatan bir ifade. Bunu inşallah örneklendirmeye çalışacağım, bu ifadeyle. Yalın ayaklı bir İslam davetçisi komutanı, bir kralın huzuruna girer. Subhanallah. Bakınız, size betimlemeye çalışıyorum. Ayağı yalın. Ayağında hiçbir şey yok. Hakikaten eski, püskü, böyle heder etmiş kendisini bir vaziyette koskoca kralın huzuruna çıkar. Der ki, Eslim <gülüyor> Allahu, Ne güçlü bir söz ya. Eslim taslam İmanet, dünyanın ve okuban kurtulsun. Aynı Haram i̇bn Mulhan gibi. Eslim Teslam. Aynen şunu söylüyor kral. Bakın soruyu yönelteyim. Diyor ki düşman nereye bakar? Ayağa bakar. Ayağından böyle bir süzmüş bizim komutanı. Demiş ki sen yalın ayakla kos koca kralın karşısına çıkıp eslim teslem deme cesaretini nereden buluyorsun? Bir tasavvur edin ya. Bir betimleyin zihninizde. Tek kelime ne diyor? İslam ben bu gücü İslam'dan alıyorum tek kelime Allahu akbar hakikaten siz böyle bir tasvir edin zihninizde bu tabloyu ayağınız yalın üstünüz başınız heder olmuş bir vaziyette koskoca devlet yöneticisinin huzuruna arz-ı -e endam ediyorsunuz diyorsunuz ki eslim teslem o da diyor ki sen bu cesareti nereden alıyorsun diyor ki İslam İslam veriyor bana bu gücü Hemen ikinci soru, ayetle alakalı. Diyor ki, peki diyor benim anlamadım. sen diyor ayağındaki diyor, yalınlığı gidermeye diyor, kadir değilsin. Benim huzuruma çıkmaktan hiç mi korkmadın? El cevap. Bey -hey gafil. <gülüyor> Bey Be gafil. Allah için ölümü kurtuluş bilen, Şehadeti ise en yüce mertebe bilen bir kimse senden korkar mı? Sen ne dediğin farkında mısın? Ben Allah için ölümü şeref biliyorum. En fazla ne yapabilirsin? Öldürebilirsin. Ben Allah için ölümü şeref biliyorum, şeref. Ve ben biliyorum ki bu ölüm mertebelerin en âlâsıdır. Öleceksem de oraya çıkacağım. Sen mi korkutacaksın beni? Sen diyor ne dediğin farkında değilsin. Subhanallah hiçbir şey yapamadan oradan bizim İslam davetçisi komutan ayrılır. Öyleyse bu ayetin en büyük öğretilerinden bir tanesi zaten böyle bitiyor. Onlardan korkmayacaksınız diyor Allah. Benden korkacaksınız diyor. Allah Subhanahu ve Taala bizlere hakkıyla Allah'ın murad ettiği şekilde korkmayı korkabilmeyi nasip ve muesser eylesin inşallah rahman. Dostlar inşallah eğer ayete girersem temas edeceğimiz bazı hususlar var bir sonraki ayet-i kerimelerde. Yarım kalmasını istiyorum. Bu dersi burada nihayete erdirelim inşallah rahman. rabb taala bizlere söylediklerimizle ve dinlediklerimizle amil olmayı nasip etsin. Rabbim günahlarımızı, taksiratlarımızı affa mağfiret eylesin. Cümlemizi burada cem eylediği gibi cennette ve havzu kevserde de cem eylesin inşallah. Allah cümlenizden razı ve memnun olsun. Subhane Rabbike <Sessizlik> Rabbil İzzet'e amma hisifun. Ve selamun alel mürselin. Velhamdülillahi ve Rabbil alamin Ve selamun aleykum ve rahmetullahi ve barakatuhu. ويرسل العناء ويرسل جندا كدهي السماء بيعل الكتاب ويخبص سواه وينصر جندا ألح الدعاء بيعل الكتاب ويخبص سواه وينصر جندا ألح الدعاء ألح الدعاء Arid, arid, arid, arid, arid, arid, arid, arid, arid, arid, arid. Hımet el Qur'an ana, an toqumü min jadid, an togeid el Qur'an, alzı toğtın